الحمد لله القائل في محكم التنزيل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل في سنته المطهرة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والصلاه والسلام موصول على اهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين وبسنته عاملين وهديه لنا ناقلين وعلى من تبعهم بصدق واحسان وإخلاص إلى يوم الدين. bugün selef salihin derslerinde 11. asıldayız en son aslımızdır. Bunda da on birinci asıl nedir? Ehli sünnetin, ehl sünnet vel cemaatin adep vahlak yöntemi. Dedik ki adep vahlak o kadar önemlidir ki itikad babına sokmuştur. Olması olmazımızdır. Bunda da üçüncü dersteyiz inşallah. Birinci derste bir giriş yapmıştık. İkinci derste, geçen ders birinci konuya ele almıştık. O da yarı kalmıştır. O da neydir? İslam'ın dedik birçok alime göre altıncı şartı. İslam'ın şartları beştir. Bu altıncı şarttır. O da nedir? Eyle emredip kötülükten nehyetmek. El emru bil ma'rufi vel nehyi anil münker. Din zaten budur. Peygamberlerin görevi budur. Vazifetur rusul. Peygamberlerin görevi nedir? Eyliğe emredip kötülükte, kötülükten, Kötülükten nehyetmektir. Allah'ın bütün emri nedir? Eyliğe emretmektir. Bütün kötülükten nehyetmek Allah'ın nehyettiği meselelerdir, yasaklarıdır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bunu işledik. Adabını, ahlakını, her şeyini işledik. Bir mesele kaldı, oradaydık, o paragrafta. O da nedir? Eyliğe emredip Kötülükten nehyetmenin davette yöntemi nedir? Nasıl eylığa emredip kötülükten edeceğiz Bunun matodu nedir? Bunun kuralları nedir? Bunu da allah Teala için hiç koymuş bu kuralları? Tabi peygamberler için. Bütün peygamberler için olan kural varisleri için de aynen geçerlidir ve her mümin için yerine göre aynen kural aynen yerde geçerlidir. Kural nedir bakalım arkadaş okusun. İnşallah ona açıklamaya çalışacağım. Ehli sünnet ve cemaat iyiliği emir ve kötülüğü engelleme vazifesini yaparken yumuşaklığa ve nezakete öncelik verileceği, Allah'ın dinini hikmetle ve güzel öğütle davette bulunacağı görüşündedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele Evet. Bu en büyük kurallardandır davette. Bunun üzerinde ne kadar dursak o kadar çardayız. Demeyelim yani bir ders değer mi buna? Bir ders değil. Bunun üzerinde yüz tane ders de yapsak helastır. Bu neyi kapsıyor? Aslında. Bu ayet bütün peygamberlerin siyerini ve Resulümüzün siyerini sallallahu aleyhi ve sellem hepsini kapsıyor. Yani bütün siyeri okusam sonuçta bu kapıya çıkacaksınız. Yani emil bilme'ruf ve nehe'l-muker nedir? Allah'ın emrini, dinini tebliğ etmektir. Bunu nasıl yapacağız? Nedir bunun da yöntemi? Budur. Bu da nedir? Bu ayette geçtiği gibidir. Bu ayette üç tane mesele var. O da nedir? Davet yaparsan hikmetle he? güzel öğütle üçüncü karşı taraf zorladı seni iyi bir şekilde ne yapacaksın? Mücadele vereceksin. Bu üçü olmasa olmazıdır. Çimin peygamberler. Tarihe geliyoruz. Peygamberlerin ve sallallahu aleyhi ve sellem Bakıyoruz siyerlerine bütününün aynen şeyde sabatla devam etmişler. Zaten bu ayeti tam da önce kim anlatıyorlar? Peygamberlerin babasını. Bu ayetten önce Hz. İbrahim'i anlatıyor. İnne İbrahim'e kana umbaten, tânitan İbrahim tek başına bir ümmetidir. Neden? İbrahim aleyhissalatü vesselam peygamberimizin babası Müvahhidlerin imamıdır. Bütün peygamberlerin de dedir babasıdır. Hazreti İbrahim'den sonra ne kadar peygamber gelmişse Hz. İbrahim'in soyundandır. Davetleri de aynısadır. İlk daveti ilan etti, küfürden savaşa aktı, şirkten İbrahim Aleyhisselam. İbrahim beraatini ilan etti. Savaş açtı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَنَا دَعْوَةِ İbrahim, Ben İbrahim'in davetiyim. Onun yani uzantısıyım. Ben oradan başladım. O başladı ben devam ettim. Resulullah'ın en büyük daveti nedir? Şirke karşı savaşıydı. Evet bu savaş şirke karşı yani Herdenşer'in savaşı yer üzerinde Adem ile baş düşmanımız iblis ve ona tabi olan şeyatinil cin vel ins ins ve cin şeytanları savaşıdır. Bu devam edecektir. Ama bunun yöntemi var. Biz elimizden geldikçe bu dini peygamberlere uyarak tebliğ ederiz. O zaman hakiki varis oluruz. O zaman hücceti ikamet etmek zorundayız. Onun haricinde hücceti ikamet edemeyiz. Çünkü yöntem aynen olması lazım. Çünkü onlar bize örnektir. Allah Teala Resulü'ne diyor sabret kema sabara ulul azm, ulul azim gibi sabre onlara iktida et diyor. Ayetlerine geçiyor. Ulul azime uy o peygamberlere uy Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Biz ne yapacağız? Biz de o peygamberlere uyacağız ve Resulümüze uyacağız. O bizim imamımızdır. Onun Allah subhanehu ve teala ne diyor? Diyor, ve kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetun hasen. Kim için? Limen <gülüyor> Kim Allah'ı ve ahiret gününü hesaba katıyorsa, Allah'ın rızasını arzu ediyorsa, ahiret günü, terazini gözünün önüne koyursa he? ne yapacaktı? Resulullah'a örnek alacaktı. Her şeyde en büyük şey nedir? Varisleri içindir. Şimdi ayet, ayete geleceğiz. Ayette davet metodu var. Ne diyor ayet? Nehl surası 125. ayet. Arkadaşlar bunu ezberleyin. Hatta elinize bir numarasını yazın. Gidin evde bunu iyi okuyun. İbn Kesir tefsirinden diğer tefsirlerden. اُدْعُ <Sessizlik> اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Üd'u ila sebi'li Rabbika, Üd'u fi'il emirdir. Emirdir. Senin görevin nedir? He? Sen niye gönderildin? Niye seçildin? Elçi olarak. Üd'u. Fi'il emirdir. Emrediyor Allah Teala. Senin görevin elçidir. Elçi tebliğ eder. Sen de tebliğ et. Üd'u. Çağır yani. Tebliğ et. Neye çağır? Allah'ın dinine davet et. Bu bir emirdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İyidir bu emir bir tane gelir diğer bu emirdir. Her emir Resulullah'a gelen ümmetine de nedir? Cenel'de emirdir. Özelde kime emirdir? Varislere. Demek ki emirin sigası varisler içinde emirdir. Varisler kimdir? Alimler. Yoktur bir tane resim ben alimin Kapıyı kapatmışım ben kendim Halvetimde ilim talep ediyorum. Böyle bir şey yoktur İslamiyet'te. Alim oldun meydana geleceksin. Meydana da geldin kendine bir alan seçemezsin. Kendine meydanın kurallarını kuramazsın. Meydan belli Allah Teala göstermişsene kural da belli. Meydan nedir? Senin toplumundur. Nerede yaşıyorsun o senin meydanındır. Kurallar nedir? Bu ayettir. Demek ki bu ay nedir? Emirdir. Kime emirdir? Resulullah'a. Resulullah'tan sonra varislere. Varisler kimdir? Alimler ve davetçiler. Ondan sonra her musulmana genel olarak emirdir. Ne kadar ilim biliyorsun, hakkı öğrendin, o kadar tebliğ etme mükellefindesin. Çünkü onun da kaidesi kurulmuş, teşviküde de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir adam senin vasıtayla hidayete varsa, senin için bu dünya malına bedeldir. Gördün mü? O zaman biz ne yapacağız? Emredeceğiz. Udru. İna sabili rabbika. sebil rabbika nedir? Neye davet ediyorum? Allah'ın yoluna. Sebil nedir? Arapça yol. Rabbika nedir? Senin Rabbine yoluna davet et. Bizim Rabbimiz kimdir? Rabbül alemindir. dir Allahu Teala'dır. Bir dil şeriki yok. Onun rızası için biz müminler çalışıyoruz. Onun rızasına da insanları davet ediyoruz. Yolu nedir Rabbil Aleminin? Resulullah'ın getirdiği yoldur. Onun da adı nedir şer'i'te? Sırat-ı müstakim. Değil mi? Onun için beş vakit namazda ne diyoruz? İhdine sıratel müstakim. Sonra ne diyoruz? Sıratel lezine en'amte aleyhim. Kime? Peygamberlere in'am ettin, ikram ettin. Nimetin iyidir peygamberlere verdin. Hangi sırat? Sırat müstakim. Sırat müstakim nedir? Resulullah da başlıyor, dümdüz yolcuya diyor. nere Cennetin kapsa. Dümdüz, otoban gibi, hiç saksal yoktur. Sırat müstakim de olsa yolu kaybetmezsin. Ama şeytan gelir, seni detaylı yollardan çıkartabilir. Onun için sırat müstakimin kriterlerinde kalmak için gözlerin yoldan ayrılmayacağız. Demek ki üdğu ile sebili Rabbika, Allah'ın yoluna davet et, o da nedir sırat müstakim. Eder burada sırat müstakim nedir? Bedir ki Rasulullah'ın getirdiği yoldur. O zaman benim için istihad kapsamı nedir? Burada kapanmıştır. Ben yeni bir din'e davet edemem. Ne yaparım? Ha? Yeni dine davet edelim mi? Resulullah'ın getirdiği paketi tebliğ etmek zorundayım. O paketi ne eksik ne ekleyen. Şeytan gelene yapar yön değişir. Şimdi geleceğiz. Biraz sonra anlatacağız şeytan nasıl her şeye tonmaz olur. Neden? Çünkü onun işi budur. İşini de güzel yapıyor. İşini güzel yapıyor. Yatmak yoktur şeytanda. İblis için yatmak yoktur. Yani gelip yatmak yoktur. Gece gündüz eli tetikte düşmanına karşı. Biz onların düşmanıyız. İyi çalışıyor. Biz gafiliz. Onun için binde bir tane cennete gider. Neden? Çokumuz gafildir. İstanbul'u bırak. Bu mahallede kaç tane insan var? Binlerce insan var. Binlerce haneler var burada. Kaç taneyiz burada oturmuşuz? işte gaflet budur. Sebil-i Rabbike nedir? Allah'ın yoluna davet et. Allah'ın yolu nedir arkadaşlar? Allah'ın yolu Resulullah'ın getirdiği yoldur. Resulullah'ın tebliğ ettiği yoldur. İyidir, demek ki tebliğ, davet metodu bütün meseleler nedir? Hepsi sünnette var, Resulullah'ın yolunda var. O zaman bizden kalmıştır. Örnege uyacağız. En güzel ördek sizin için Resulullah'tır. O ve hayatı. Ondan sonra kim güzeldir örneksiz için? Muhammedun Resulullah. Vellezine ma'ahu. Onuyla olan çünkü Resulullah şahıs olarak bizim örnektir. Ama biz toplumumuz. Şahısta alimler Resulullah'a uyar, toplumda da sahabe toplumuna uyar. Onun için birinci kuşak önemlidir. Onun için rafiziler birinci kuşağı tekfir ediyorlar. He, İslam dinini ortadan kaldırıyorlar. kendi kafalarına göre bir yöntem bize bir paket verirler. Diyorlar budur mesela. Eydir sevil Rabbik'i bildik biz. Bu zaten bu kitapta Selefi salihin akide meselesini bütünü sebebi rabbike davet metodu filan hepsi içindedir. Bu pakete biz davet edeceğiz. Resulullah'ın Davet metodu da yolu da bellidir. Biz buna davet edeceğiz. Evet, emir de dedikçidir. Bir özel alimler için, bir de kim için? Genel insanlar için. İyidir. Sonra ne diyor? Neyle davet edin? Allah'ın yoluna. Paket elimde. Bidat koymayacaksın içine. O paketi tebliğ etmem için. Neyle? Çıktım piyasaya ben. Neyle davet edeceğim? Bilhikme. hikmet. Burada üç tane bendi var. Sonra mev'izahasana. Sonra ve cadilhum billetiyye Üç tane kural var burada. Birinci hikmetle. Hikmet nedir? Hikmet yani en ortak tanımı bir şeyi yeri yerine koymaktır. Her şeyin bir yeri var. Oraya koydun ve hikmet. her şeyin yeri ne yapılmış oraya koymaktır. Yani bu bardak masalar, masa üzerinde olur. Bunun yeri buradır. Bunu sen yere bıraksan, gelenciden ayağıyla vursa bu nedir? Hikmetsizliktir derler bu bardaklar. Bu bardak burada oldu ve bu hikmettir. Buna göre ölç. Hikmetle davet edeceğiz. Hikmet nedir? Her şeyi yeri yerinde yapacağız. Bu da güzel. Bunda da ne var? Geliyoruz, bakıyoruz. Resulullah, bizim için örnektir. Resulullah'a Allah Sübhanehu Teala diyor, hikmetle davet etti. Allah Sübhanehu Teala hikmetle davet etti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Resulullah da yaptı bunu. Bize de diyor, sizin için en güzel örnek Resulullah'tır. Dönüyoruz, siyerine bakıyoruz. Onun için dedim, bu mesele siyer meselesidir. Resulullah'ın bütün daveti hiçmettir. Bakıyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmetle davet ediyoruz. Bak, okuyoruz hikmeti, Resulullah'ın siyerini okuyoruz, çok güzeldir. Ama sonra bakıyoruz, bazı alimler hata yapıyorlar. Bazı insanlar kata yapıyorlar. Neyden hata olduk? Apa çok bellidir. Emekçi işin içine ne var? Baş düşmanı var. Önce biz baş, şimdi hem hikmet nedir onu bakacağız, hem de baş düşmanı nasıl insanı saptırır, bu meseleye bakacağız. Önce hikmet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi zamanında, mekanında ve yerinde ve üslubuyla söylerdir, yapardır, davat yapardı Resulullah'ın ki davat hayatı var. Bir Mekke'de, bir Medine'de. Bir hicretten önce, bir hicretten sonra. Hicretten önce 13 sene daha fazladır. Hicretten sonra 10 sene. 13 sene Mekke'de en önemli mesele neydir? Müşrikleri yıkına edin Allah'a şirk koşmasınlar. Tevhid nedir? Buları anlat. Medine'de tevhid, şirki anlattığın yanında da artık teklif vardır. Teklif nedir? Emirler var, yasaklar var. Mekke'de bu yokuydu. Mekke'de teşvik varıydı. Namaz bile en son sene ihtilaf dolunmuştur. Ferz oldu mu olmadı mı? Ne vardır? Sadece yerleştirmek, imanı yerleştirmek vardı. Çünkü iman burada yerleşmese sen nasıl kabul edersin Allah'ın emrini? Onun için Resulullah Dar el-Erkam'da kırk kusur adam yetişti. Azdır ama özdür. Onlar ne yaptılar kırk kusur adam? İki imparatorluğu çöktürdü. Öyle adamları yetişmişler. Onlar ne yaptılar? Onlar Medine'de bütün emirlerine verilen Semi'na <Sessizlik> ve ata'na. Eşittik ve itaat etti. Çünkü ondan önce âmennâ ve saddaknâ demişlerdir. İman ettik, tasdik ettik. Kalbimizde yer etti. Bunu anlamışlar, onun için semihine dedi. Bugün de biz adam musulmanın diyor, ya Resulullah böyle demiş, inanıyorsun, evet demiştir ama yapmıyor. Hayret ediyorsun, niye yapmıyor? Demek ki o, kalbinde iman yerleşmemiş. Var ise de iman zayıftır, zorlamıyor onu et Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıyoruz hikmetle nasıl davet edilmediğine de e, Mekke'de bakıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç cihatle emri olmamış Mekke'de. Eyliğe, kötülüğe eğilik karşılık ver Hep bunuyla mükellefidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep ne yapıyordu? Bakıyordu insanları işkence ediyordularına sabredin diyordu. Hatta bir gün geldi Abdullah ibn-i Cahen Resulullah savuktan burdesine sarılmıştır. Cahen gece karanlığında oturmuş, "Ya Resulullah, işkenceden iflahımız kesildi. Dua et bize." Resulullah döndüğüne dedi ona. "Vallahi" dedi ya Abdullah, "acele ediyorsunuz. Sizden öncekiler testereyle etleriyle, kemiklerini testereyle ayırırdılar." "Bir gün olur," dedi, "bu din öyle yayılır ki, Şam'dan Yemen'e kurmasız gider bir insan." İmkan yoktur az Biz Mekkeli evimizden çıkamıyoruz. Anlatabildim? İşte nedir? Davet budur. Hikmet. Bizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük hikmet nedir? Sabredeceksin. İnsanların anladığı dilden konuşacaksın. İşte Mekkelilerde Resulullah anladıkları dilden konuşurdu. Davet metodunda her neyse onunla onlardan onu konuşurdu. İşte biz de Mekke dönemini alacağız. Kafirlere, inanmayanlara, gayrimüslimlere, yani bizimle yaşıyorlar, kimliğimizi taşıyorlar ama inanmıyorlar. Bunları nasıl davet edeceğiz? Bunları Mekke dönemini örnek alacağız. Böyle bunları davet edeceğiz. Medine'ye dönemine geldik. Şeriat indi. Her şey karıştı. Şey oldu, bütünlendi şeriat. Nasıl davet edildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? En mükemmel şekilde insanların seviyen ellen insanlardan aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir azacı gibidir. Azza gidiyorsun. Her aynen ilacı her insana verilmez. Ayrı ayrı verilir. Bir hastalıktan dolayı mesela 20 çeşit ilaç var. Ama hangisini verirsin hastaya? Edebi onu test edersin. Kanına hangisi uygundur filan nedir? Ona göre verirsin. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem öyle ilaç veriyordu, Öyle davet yapıyorlar. İşte bunun adı hikmettir. Bir tane geliyor. Ya Resulullah bana nasihat et diyor. Resulullah ona bakıyor. Doktor gözüyle. Azacı gözüyle. Ondaki eksiki biliyor, tespit ediyor. Diyor. Kızma sen. Sınırlanma. Hiçbir mahal bir zaman nefsine hakim Üç kere diyor ya Resulullah beni et, sınırlanma diyor. Neden? Bakıyor bunun hastalığı sınırlanmaktadır. Sınırlandı şeytan giriş yapıyor abi. Asabi oldu şeytan giriş yapıyor. İlacı tak diye verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, bazen ha, doktor ilaç yazar ya doktor benim ilacım bu değil ben daha filan filan istiyorum. Sen ki doktora fikir verirsin. O zaman fikir verirse sen git kendi ilacın bu. Bir tane geliyor ya Resulullah, beni nasihat ettir, anana babana iyi geçin. Üç sefer diyor Resulullah, tekrar ediyor. Neden? Onun ilacı bakıyor Resulullah, bu ana babası hakkında, evet camide de gelip ahkam takva kesiriyorsun, ama ana baban hakkında sınıfta kalmışsın. Şeytan oradan giriş yapmış sana, emelin için boşaltıyor. İyi geçin. İşte bu nedir? Hikmet. Bedevi Arabi, Çöl Arabisi. Bedevi Musulmandır, samimidir. Ama Bedevi adı üzerinde kaba. Yani bir günde mesela bir tane köylü gelmiş bir şehre, e, toplumun giriş usulünü, adabını, protokolları bilmez kızarız ona. Anlatabildim? Halbuki bakarım Resulullah hikmetten nasıl davet ediyor. Bedevi gelmiş, sıkışmış küçük evdesi var. Bedevi Vecud'e yoktur şey, aynen bizim Abdülhamid kardeşimiz dediği gibi gelmiş sormuş demiş nerede şey var hala var yani demiş el ard kullu hala, ard her yeri haladır demiş. Anlatabildim mi? adam her yeri onun için böyle özel bir yer yoktur. Bana bakmış çestirmiş bir köşe bakmış mescidin, mescidinde bir köşede küçük abdesini yapıyor. Belki bize enteresan gelir. Ama Abdülhamid kardeş biliyor. Mesela bazı ülkelerde adam sokakta oturuyor, bir köşede tak diye oturur. Küçük abdestini yapar. Onlar için normaldir, Öyle yetişmişler. O de gelip köşede yapıyoruz. Ashab bunu görüyor, fıttırıyorlar. Hemen saldırıyorlar. Resulullah işareti bırakın diyor. Adamı kesmeyin. İnsaktan değil. Bırakın diyor. O da farkına varıyor. Bitiriyor işini. Resulullah diyor bana bir şey... İbrik, su getirin. Kava su. Kava değil, o zaman da ibrik var. İbrik özel böyle tuvalette kullanılan, eskiden bizim de vardır. Onu getiriyorlar. Resulullah bir kava suyu orada döküyor. Diyor, bak işte çözüldü, temizlendi. Ondan sonra namaza ikamet oluyor. Namaz kılındıktan sonra bedevi elini kaldırıyor. Ya Rabbi diyor. Bir beni affet, bir de Muhammed'i artık kimse affet. Resulullah dönüp gülümseyir Diyor ki, çok böğüş bir alanı daralttım. hiç bir alanı daralttın diyor. Allah'ın rahmeti hepimize sağ ol. Bak gördün mü? Hikmet nasıldır? Hikmet budur işte. Yeri yerinde adam tamam anladı bir daha yapar mı bunu? Yapmaz. Bir başka meselesi, bu bedevidir. Tamam bunu anladık. Yaşlıdır, bedevidir. Bir tane genç, hayacanlı. Resulullah da davetçilerin imamıdır. Çok hayacanlıdır. Gençtir, samimidir. İslam devletinin gençe ihtiyacı var. Çünkü cihad gelsen olur. Gençler dinamiktir kuvatıdır ümmetin. Bir genç gidip Resulullah'a o kadar kafası karışmış, o kadar hayacanlıdır. Ya Resulullah diyor ben yapamıyorum artık. Bana zineyi halal diyor. Cesaret. Ama adam gelmiş Resulullah'ın önünde durmuş, içindekini açıyor yani. Nasıl bir tane doktora utanmaz gider, her ne hastalık olursa doktora açıyorlar. Ashab-ı kiram Resulullah'ın tarafında şey oluyorlar, sınırlanıyorlar. Yani süstürmeye nasıl bu şeyi edersin? Allah'ın haramını halal kındırırsın. Resulullah diyor diyor, gel ver diyor, cence diyor. Cence de geliyor sen bunu anana bu zineyi kabul edersin anan için. Yani başka bir insan gelsin ananına zina yapsın kabul eder misin? Yok ve A Resulullah canım sana feda olsun. Kabul etmem. İyidir kardeşine kabul etmem. Tezene, halana kabul etmem. E insanlar da kabul etmezler. Gördün mü? ilaç? Mantıktan. Hikmet budur işte. Lan sen nasıl böyle dersin? Lan, ne bir saygısızlıktır ne olur? Artık etki tepçi olur, şeytan devreye girer. Şeytanın destekliği budur. Ama o cenzi şeytan zorladı ama Resulullah şeytanın planını bozdu, oyununu bozdu. Ondan sonra gel diyor yarıya. Ya. Bak, gel diyor yarıya. Madden verdi ona, ilaç verdi ona, yolu gösterdi ona. iknaat olacağız. ondan sonra manen ona bir ilaç veriyor. Elini koyuyor gözkünün üzerine, kalbin üzerine. Resulullah sağ elini kalbin üzerine koyuyor. Diyor Allah'ım kalbini bunun temizle. Organlarını da kuru. Neden kuru? Haramlı. Vallahi ashab diyorlar ki o kadar yakışıklı bir cenceyim işte. Diyorlar, ondan sonra bir kadın gibi başını yerden kaldırmazdır yürürken. İlaç hikmet. İşte arkadaşlar davette Hikmetle davet edeceğiz. İşte hikmet budur. İyidir. Bütün meselelerde tabi dedikçe davet nedir? Resulullah'ın siyeridir. İşte buradan alacağız. Nereden davet alacağız? Siyerden alacağız. E şimdi biz siyer anlatsak dersler ister. Ama biz örnek verdik. Yani bütün siyerde biz hikmetle davet edeceğiz. Hikmet nedir? Güzel sözde, tatlı dilde, yeri yerinde zamanında, mekanında konuşacağız. Ama bunu anladık. Piyasaya nerçen ne oluyor? Bunu uygulamada sınıfta kalıyoruz. Neden? Çünkü şeytan devreye giriyor. Şeytan bunu nasıl bozar hikmeti? Çok kolaydır. Gelir sana diyerek, Aa, o Resulullah'dır ama sen böyle yapman lazım. Resulullah'ın durumu başkaydı, sen böyleydin. Bakar ne yapar? Hiçmeti bozmak için sana iştihat kapısına açılır, iyi niyet babıyla. Demez yapma sana, yap ama değiştir. Çünkü şeytan biliyor sen mükellefsin aynen paketi alıp aynen üslüpte tebliğde edeceksin. O zaman Allah'ın dostu olursun. Allah'ın rızasını kazanırsın. Ondan sonra cennete gidersin. İblis de cehenneme gider. Bunu kabul etmez. Yanına çeksin bizi. Ne yapar? Evet yap ama diğer bunda bir forma, formatını değiştir. Değiştirdin. Tabi sen dalalat yoluna kaydın. O zaman dosya boş gider. Dosya var. Terazide gelir ama içi boştur. Çünkü salih değil. Terazi de amel tertar, amelin de salihin tertar. Sen de amelden gelmiş ama salih değil. Ya Rabbi ben Allah'a davet ettim bak işte amelim. Ama bu matodu değiştirmişsin. Hicmet budur işte. Yeri yerinde. Lafı seçeceksin. Güzel kullanacaksın. Onun için Hz. Ali'den bir rivayet var diyor insanların akıllarına göre konuşun. İster misiniz Allah ve Resulü'nla çift ediciler? Akıllarına göre konuşursun. Yani her sözü her mekanda diyemezsin. Yerine göre konuşursun. İmanına göre konuşursun. Onun için Resulullah da aleyhi ve sellem yerine göre mekanına göre konuşurdu. İlacı şahsa göre veriyor. Yani aynen bir doktor gibidir. Tansiyon ilacı sana şikil tansiyon ilacı var. Değil mi kardeş Hazalcığım? Var mı Abdustana? Abdustana Eydir bu he, aynen tanışan düşürücüdür. Yen dengeleyicidir. E bunu hepsine aynısını versen ne olur? Bazını bozar, bazı kumaya sokar. Neden? Aynen veremezsin. Velev ki ilacıdır. Yeri zaman aynen şeyine göre markasına göre, toz, dozuna göre değişeceksin. Bunun kim bilir? Doktor bilir. Onun için davet meselesinde hikmeti bozmak şeytanın işidir. Hikmete uymak varislerin işidir. Bozmayacağız yerini, yeri yerine gelip konuş, konu, yerinde, zamanında, mekanında konuşacağız. Bizden ne yapıyoruz? Ha, bildiğimizi gelip hemen tez boşaltacağız. Bir de şeytanın bir tuzaklarından bunu bozmak için ne diyor? Kaliptürat. <gülüyor> ters düş tanılırsın. Bir yere geliyorsun, ah millet nasıl beni tanısın? Ha? bir ters bir şey söylüyorsun, dikkatler üzerine topluyorsun. E, halbuki o ter, dediğin şey doğruysa da ama zamanı değil mekanı değil orası. de sene bilgiler çi sene, üç senede ilim elde etmişsin. Bir yere geldin bunlar hele cahil. Bunları bas, birinci basamaktan başladığın yerine gelip bunlara bütün bir, bir içimlerini boşaltıyorsun. Bu nedir? hiçmetsizliktir? Sen her bildiğini üç senede, beş senede, on senede ettiğin ilmi Hemen gelip bir insanı tuttun hemen hepsini boşaltamazsın onu. Yavaş yavaş. Şıranga vurarken insana ne vuruyorlar? He? yavaş yavaş bastırıyor. Neden? Çünkü birden bastırsa öldürür seni diyor. Yavaş yavaş. Sindire sindire alıştıra alıştıra. Her şey öyledir. Basamak basamak insan varar. Birden zıplasan ne olur? Yolda kalırsın. İşte dosyan boş gider o bir tarafa. İşte arkadaşlar bu hikmet meselesinde de şeytanı hesaba katmamız lazım. Şeytanın oyununa gelmememiz lazım. Özellikle biz sünnet davetçileri bugün de bu meselede birçokumuz maalesef sınıfta kalmışız. Hikmetten değil. Nedir hikmetten? Ben zamanıma, mekanıma göre davet yapacağım. Adam kalkıyor başka ülkede bir alim kendi ülkesine göre fetva veriyor. Adam getir paketi burada uyguluyor. Ya olmaz kardeşim. Olmaz mı hiçmetsizliktir bu. Yok bunlar böyücü alimdir. Sen onlardan daha böyü müsün? Evet. Ben onlardan daha böyücüm bu konuda. Ben bu ülkemin fıkhını daha iyi bilirim. Onlar benim ülkemün fıkhını bilmezler. Bu saygısızlık değil o alime. O alime de gitsen desen Abdullah böyle diyor. Evet diyor. Doğru diyor. Her şeyin bir fıkhı var. Onun için hiçmetsizlik yapmayalım. Her kitap tercüme olmaz. Her konu ne olmaz? Tebliğ olmaz. Her mesele her mecliste konuşulmaz. Bazı meseleler Türkiye'de bile bazı meselelerin hakikati olduğu gibi anlatılmaz da velev ki itikadi mesele olsa yavaş yavaş Atraflı anlatılır. Yani bir artı bir çiğ bu diyemezsin. Neden? İnsanları, şeyleri yoktur ona. Neden? Çünkü fıtrat bozulmuş birçok meselede sen birden tersin getiremezsin. Yavaş yavaş anlatacaksın. Onun için hikmetsizliktir. Başka yerden peçet ithal etmek. Ondan sonra fatura ehl-i sünnete çıkıyor. İşte bak ehl-i sünnetçiler cahildiler diyorlar. Ehl-i sünnetçiler böyle konuşurlar. Bir de hikmetsizliktir. Sen bilmediğin şeyi de konuşmak lazım. Biz ne dedik? Emir bil maruf ve münkerin şartlarından birisi nedir? Evet bu münkerdir. Ben bunu inkar edirken bu münkerin fıkrını bileceğim. Bu niye münkerdir? Bunun detayını bileceğim. Bu emel neden caiz değil? Bu amelin fıkrını bileceğim. E sen cahilsin zaten bilmiyorsun. papan gibi biliyorsun bu münkerdir. Adam senden daha elimliyse gel bana bu niye Delil getirdin ona o senin delilini daha değerler delillerden çürüttü. Cevap verebilir misin? Onun için emri bil ma'rufane ankarın şartları çok önemlidir. Dört tane şart geçen derste daha bunu. bu. Bileceksin. E, bilmesen etme. Etsen vabal alırsın, sen ecir alırsın. Yerine göre, adamına göre. Çünkü bozarsın sen hiç. Işte. i̇şte hikmeti bozmak için arkadaşlar şeytanın çok bilenleri var. Özellikle bir gün bizim, bizim gençlerde tecelli ediyor bu. Dört hadis okuyorlar, piyasaya inip hocalara diye veriyorlar. Hocalara reddiye veriyorlar. Ya adam hayatını ilimle geçirtmiş. Seni bu cebine alır, o bir cebinden çıkartır. Adam ilmi var. Sen kimsin? Velev ki sen genel çizgiyle evet bir camiyeyi taklit ediyorsun o cami haktır Bu camiada da hata var diyelim. Ama sen ehil olacaksın piyasaya ineceksin. Ehil olmadan hikmetsizliktir bu. Bugün de hangi davetçiler ehildiler? Özellikle bizim davetimizde maalesef birçok sınıfta kalıyor. Ehl olmak değilsen yet bir diploma aldın, bir üniversite bitirdin. Bu ehliyet değil ya. Ehl olmak alimlerden varis olacaksın. Ama sen evet düblem aldın, aydın oldun, aydın kaliteli aydın oldun. Evet alanını bileceksin, sınırını açmayacaksın. Ne zaman hakiki alim oldun o zaman piyasaya inip Orada mücadele edeceksin. Bunlar ne yapıyorlar, hikmetsizlik nedir? Şeytan gelip ne yapıyor? İşte sen de yetiştin diye, alim diye kesiliyor, tebliğe başlıyor, alimlere sataşıyor, derin meselelere giriyor. o zaman bizim de davetimizi başlamadan bitirirler. Bitiriyorlar, o bitirdiler de birçok nasiltte. Ama Allah hak her zaman üstün gelir inşallah. Bir gün olur bu ülkede de Sünnet ehlinden böyük alimler çıkar inşallah bu hakkı tebliğ eder. Evet. İkinci nedir? Güzel öğüt El-Mu'id al-Hasana. -el Mu'id al-Hasana nedir arkadaşlar? Yani imşah bir dil. Güzel bir dil. Her zaman bununla mükellefiz biz. Davatçıya yakışmaz alay etmek. Davatçıya yakışmaz tenkid etmek. Davatçıya yakışmaz reddiye vermek. Davatçıya ne yakışır? He? Davatçı ha ben demiyorum. Evet sen olabilir bir meseleyi alırsın. İslam'ın zıddına bir tane bir, İslam adına bir şey dedi. Ona bir ehil alim reddiye verir. ilmi reddiye. Variç biz davatçıyla bahsediyoruz? Davatçı her zaman ne yapacaktır? Güzel dil olacak, güzel ahlaklı olacaktır. Onuyla davet edecektir. Hatırlarsınız biz bazı derslerimizde demiştik ki bir davetinin içi sermayesi olmasa piyasaya çıkmaması lazım. Vaval alır. Birinci güvenç. İkinci sevgi. İnsanlar sana güvenecekler. İlmine, ahlakına, adabına hiç kimse için çalışmıyorsun. Allah rızası için çalışıyorsun. Başka bir eczenden yoktur. Velev ki kendin. Bak bir anında ne kadar büyük alim olsa, ene girse onun içine, kimse ona itibar etmez. Toplum sana güvenecek. Sen enelik yoktur sende. Başka bir dışarıdan bir destek almıyorsun. Sadece Allah rızası için çalışıyorsun. Söylediğin din, tebliğ ettiğin din de nedir? Kendi paketin değil, Resulullah'ın paketini tebliğ ediyorsun. Bu güvençtir. Bunu kazanacaksın. Bunu da nasıl kazanacaksın? E tabi hiçbir zaman o, o, bizimkiler ne yapıyorlar? İşte bu halaldır, bu haramdır. Bu en büyük yanlış mıdır? Bahalaldır, baharamdır diyemezsin sen. Ne diyeceksin insanlara? Evet alimler diyorlar bahalaldır, alimler diyorlar bahalaldır. Bak işte ben Hanefi ülkesindeyim, yani Şafii mantıkasındayım diyeceğim. Bak Hanefi alimler buna böyle demişler. Şafiler de buna destek vermişler. Bu mesele böyledir. Oo bahalaldır, bahalamdır. Sen kimsin ya? İnsanlar sana güvenmez. Sen Şeyhülislam değilsin. Dün sukukta olardan birisiydin. E bir gün geldin başımıza ahkemçe sürsün derler sana. Cüvencilerin mıyı da kazanamazsın. Neyle kazanırsın? Konuştuğun her zaman ilmi olacaktır. İçi sevgilerini kazanacaksın. Seni sevsiler. Nasıl severler seni? Havadan baksan onlar severler mi seni? Hayır. O zaman ne yapacaksın? Dilinle değil, vücudunla davet yapacaksın. Vücut diliyle. Ahlakınla davet yapacaksın. İslam'ı dilinle tebliğ etme. Ahlakınla tebliğ et. İnsanlar seni sever. İnsanların kardı neyle toktur? Lafa. İnsanlar laf istemiyorlar. Bugün de amel istiyorlar. Seni kabul ettikten sonra sen onları laf dinletebilirsin. Onun için bir dantikaya geldin. İnsanların sevgisini almadan davet yapma. Sevgisini nasıl alacaksın? davet yapma. Bir sene, iki sene insanlar seni sevsiler. Tanısılar, yuvansılar. O zaman seni dinlemek zorundalar. Ama ne olacaksın? Cömert olacaksın. İnsanlar seni sevsin. Güler yüzlü olacaksın. Yüksek ahlaklı olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevginin kriterlerini koymuştur. Bir kriterle hediyeleşeceksin. Bir sürü kriterleri var sevginin. Nasıl kazanır? Bu çizgisini kazandıktan sonra Davet yapabilirsin. Onun için güzel öğüt nedir? Güzel. Bizi davetçiye ne yakışır? İmşak dilli. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar imşakıydı. Arabi geliyor. Bürdesini çekiyor. Mübarek boynunu böyle çiz bırakıyor. Sahabe-i diyor. Bırakın boynunu uğrarım ya Resulullah. Bırakın diyor. Ne istiyorsun? Diyor. Beni adalet dağıtmadın. Ya diyor ben adaleti dağıtmasam adaleti nerede bulursun? verin gitsin diyor. Safvan diyor, Safvan müşrik. Metçeye Resulullah dedi, kansız gireceğim Safvan kan döktürdü. Halide sataştı, kan döküldü. Resulullah dedi, bu kanla ben beriyim. Halid'in yaptığı amelden de beriyim. Neden? Çünkü Resulullah Öhüd verdi allah Teala. Ya. O Safvan ki sebep oldu kan dökülmeye, Resulullah'tan yürüyor. Bak nasıl Resulullah bak, Öhüd Hekmet. Yürüyür. Onun da bir hastalığı var Safvan'ın. Deve sürüsü sever. devacidir, Hastasıdır yani. Galimetler de toplanmış bir vadi deva. Hayatta Arap bu kadar vadi devayı bir arada görmemiş. Safvan gördü bu vadi devayı dedi. Ya bu nedir ya? Bu ancak bir kralın olur. Dedi sevdin mi onu Safvan? Dedi evet. Ben, bu, ben hayatım deva içi adamışım. Dedi git senin olsun bu deve. Ya dedi benimle alay mı ediyorsun ya Muhammed dedi. Hayır dedi bu devayı sana hibettim Adam diyor vallahi diyor ya Resulallah, bundan önce en buğz ettikim seniydin. Ondan sonra Müslüman oldu en sevdiğim adam da sensin. Hayatım da senin oruna koyarım. İşte bak. Mu'idah esene nedir? Güzel öğüt. Güzel dil, tatlı dil. Konuşacağız. Anlaşacağız. Yok usten geldin, he he sen böylesin, he he sen öylesin. Olmaz mı böyle. Bizden değil. Biz hele pişmemişlik ahçam kesiyoruz. Ne kadar yücelse alim o kadar mütevazi olur. Bu kaydedir. Alimlerin imamı kimdir Resulullah? Tevazide nedir? imamdır? Gördün mü? Ne kadar mütevazidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağına kalkıyorlar cirdiğinde kalkmayın diyor. Ne yapıyorsunuz? Beni İsa'nın Meryem'in oğlu İsa gibi ilahleştirmeyin. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Benim annem fakir adam a, a, fakir bir hanımidir. Metçede et kurusunun tridini yerdir. Fakir adam yememidir yani. Biz böyle fakir biz bu dünya bize verilmemiş. Sonra Allah bize minnet etmiş. Biz de dün olar gibiydik. Türkçe Cumhuriyeti'nde değil mi? Zembilden minnig ehl sünnet yukarıdan? He? E bize Allah minnet etti, o minnetten niye biz minnet edelim halka? Olur mu böyle bir şey? Allah bizi minnet etti, biz ataştan kurtardı, biz de kardeşlerimizi ataştan kurtarırız. İşte bizim işimiz arkadaşımına benzer. Köprüde gidiyorsun asma köprüde, bir tane intihar ediyor. Sen de geldin tuttun elinden. Adam seni yüzüne tükürse, dese tükürse yüzüne sal beni atıyorum, sen de lan tükürdüğün yüzüme al attım seni. Seni ceza keselirim sana. Demezler mi niye? Kınamaz lan seni. Niye saldın onu? Tükürseydi bile kifretseydi bile seni. E bizim işimiz buna benzer. Adam sal bırak ben ateşe gidiyorum. Sen diyemezsin git lan madem sen istiyorsan ateşe gideriz. Yer varacağız ona sonuna kadar onun hayatını nasıl çöpürden kurtarıyoruz? Öyle yaparız. Duktan'a gittin. Doktor iğne vurdu, acıttı lan. Doktoru kifrettin. Doktor atar mı hastayı dışarı? Yani doktor, doktor, doktora hasta sert konuştu, sen ne biçim doktorsun beğenmürsen git dese O doktoru ne yaparlar? Kınarlar belki diplomasından notunu düşürürler. On tane şikayet böyle gelse ona. Bizim kim notumuzu düşürüyor? He? Rabbimiz? Nasıl düşürür? E hem bu dünyada hem o dünyada. Bu dünyada kabul bulunmazsın. Kimse seni dinlemez. Adın da varissin. O bir dünyada zaten dosyan boştur. Çok dosya getirirsin. Çuvallarla. Ama içi boştur. Çartmıyor terazi terazine yapalım? Güzel öğütle gelmemişsin. Evet davet metodu arkadaşlar çok önemlidir. Bunun üzerinde durmamız lazım. Biz Türkiye'de istersek varis olalım. Hakiki varis alçak gönüllü imsak kalpli olacağız. Her zamanda, her meçanda yerini şey yapma daveti yerinde, adabında, üslubunda tebliğ edeceğiz. Çünkü biz neyiz? Mücellefiz ile. O zaman Allah Teala bizi ne yapsın? Herde kullansın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor bir Allah Teala bir kulunu sevse kendi yolunda onu kullandırır. E Allah bizi nasıl yolunda kullandırır? E eder bizi, kendi yüremizde, ülkemizde, şehrimizde bu davete önderlik ne Neyle yaparım? Kriterlere uyacağız. İşte bu ayet bizimle çüphemiz olacak. Burada olacak ki kulağımızdan çıkmayacaktır. Ondan sonra üçüncü, وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِيهِ اَحْسَنُ Burada biz sınıfta değil. Ta batıyoruz. Neden? Yani adama tebliğ ediyorsun. Ya adam diyor böyle değil. Ad alimler böyle demişler. Ya sen alimlerin lanlar, siz zaten sünnete itibar başlarız bu sefer. Bu nedir? Bu yanlıştır. Kızmayacaksın. Karşı tarafı küçük düşürmeyeceksin. O hasta. Hasta değil mi o? Hasta. Şeytan ona virüs bulaştırmış. Hasta nasıl tedavi olur? Bir tane arayın bağımcısıdır. Götürürler hastaneye onu. Ne yapıyor? Kırıyor, döküyor, bağırıyor. Ona veriyorlar mı? Vermiyorlar. Sabrediyorlar. Çifre diyor. Sabredeceksin hastanın şeyine. Hatta o hastalığı atlatana kadar. Aklı selim olduktan sonra o ihanet ver, cezasını verirsin ona. E bunlar da hasta akılları şu anda selim değil seninle tartışıyorlar, sünneti inkar ederler, değil mi? Bid'atı savunurlar. Bunları biz tabip gözüyle bakmamız lazım. Zaten tıp çeşitli şekildir. Bir maddi, bir mane. Maddi tabip işte hastaneler, doktorlar. Mane tabibi nedir? En önemlisidir. Maddi nedir? Bir artı bir iki. olursun. Mane tabibi nedir? mane tabibi yürek zihin nefis görünmeyen meseledir. Bunun ilacı zordur. Yani sen şimdi ayetel kursuyu Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Ayetel kursuyu oku, şeytan sana yakın düşmez. Şeytan da buna Buhari'ye tavsiye ediyor bilirsiniz o hadisede. Resulullah diyor vallahi doğru diyor ama kendisi yalancıdır diyor. Sözü doğrudur. Ayetel Kürsi Gece uyumadan önce sabaha kadar sene şeytan kılmac. Ya okuyoruz, üflüyoruz, yatıyoruz. Kötü rüyalar görüyoruz. Her basıyor bizi. He? korkmuşuz. Yeni gündüz okuyoruz. Hataya düşüyoruz. Neden? E ben ağrı kesici alıyorum, tak diye geçiyor. Antibiyotik alıyorum, iltihabım geçiyor. Bu kolay. Ama Manede olmuyor böyle işte. İlaç alıyorsun, tutmuyor. Ne istiyor? Ha, kalp huzuru. Onun için mane tıbbı daha zordur. Beden tıbbından daha zordur. Yani ayetel el kursuyu geçe okursan, ama kalbin huzuruyla ne dediğini anlamasan, inançtan okumasan. Sabaha kadar ayet el kulsuh teve koyan şeytan istediğin işler sana. Çünkü o zırh olmadı sana. Hepimiz de bunu yaşıyoruz ha. Onun için ne yapacağız biz? Cedel olsa biz doktor gibi sabre edeceğiz karşı tarafın hastalığını. Seviyelerine ineceğiz. Hedef değil biz onu küçürttük biz üstün çıktık. Burada ne işte ene giriyor Ene girmeyecek. Ne gelecektir? Ben nasıl kurtardım o kardeşim de benim gibi kurtarsın. Karşı taraf da bennendir. İbni adamdır sonuçta. Walil kafir olsa evi Adam'dır. Gitse şeytanın yanında kim kazandı? İblis. Kim kaybetti? İbni adam. Cennette o gelse benimle yer mi daralır? Arzu sema ka ardu ka Ye cennetin eni Yer coş kaderi içeri. Cennetin haddi hesabı yoktur. Bu evrenin sonudur. Kalıcı bir sondur. Allah Teala öyle yaratır cenneti yaratmıştır da. Haddi hesabı yoktur. Ama şeytan gelir işi bozar. Hicbette bozar, öhütte bozar, cedelde bozar. Onun için biz ne yapacağız arkadaşlar? Tebliğde aynen şöyle tebliğ edeceğiz. Allah'ın paketini yani bid'at koymadan bu dini tebliğ edeceğiz. Nasıl apaçık şeylerde bid'at koşamıyoruz? Sabah namazı içidir. Önle dörttür. İçindi dörttür. Akşam üçtür. Yası dörttür. Bunlardan bir düşüp bir fazla ekleyebilir miyiz? Ekleyemeyiz. O zaman sünnetleri de aynen süt tutmamız lazım. En küçük ibadeti de aynen hassasiyetle bakmamız lazım. Böyle desek ne anlaşılır? Resulullah'ın tavsiyesi. Ne diyor? Kullu bid'atin dalâle. Bütün bid'at dalalettir. Yoktur küçüğü büyüğü, hasenesi, seyyası yoktur bid'etin. Tümü dalalettir. Aynen hassasiyetle nasıl bakıyorsak, bir, de, bir hoca çıksa bir gün dese sabah namazını dört kılın ne deriz? İster Şeyhül İslam olsun. Ne deriz? Ne kadar cahildir deriz. En azından bu konuda deriz. Kimse, kimse dörde çıkartır mı? Çıkartmaz. Aynen bu hassasiyetten diğer küçük meselelere de aynen bakacağız. Paket olduğu gibi kabul edeceğiz. Bu paketi tebliğ edeceğiz toplumumuza. Bu paketi tebliğ etmekte nasıl tebliğ ederiz? İşte bu üç kriterlerden. Bu üçün tövri olarak ayette var. Pratik olarak Resulullah'ın hayatında var. Anlamadığın Resulullah'ın hayatında varislerinde var. Abubakir, Ömer, Osman, Ali diğer aşarat mübaşşara diğer sahabeler, alimler diğer eimme et-tabi'in, et tabi'in, dört imam diye bugüne kadar alimlerin hayatına bakacaksın. Hepsi nasıl davet etmişler? He? İşte bu üç kriterler. Hicmetle, güzel öğütle Tartışmaya zorladı seni karşı taraf. Hedef değil. Hedef değil. Ben galip gelim, onu süstüreyim, onu batıl olduğunu ortaya çıkarttım. Hedef bu değil. Hedef, bu olsa bizim hedefimiz şeytani oluyor arkadaşlar. Hedef nedir? Hak nasıl üstün gelsin? tüngelsin. İyidir şeytan, şimdi genelde biz bunu bildik, çıktık bir şey. Önce babamızdan başladık. Kardeşimizden, abimizden, amcamızden, dayımızdan yakın akrabalarda. Baktık hidayete varılmıyor. Bana Allah hidayet verdi, babama vermemiş. Üzülüyorum. Ya Rabbi, zorluyorum bu sefer iş. Kriterleri bozmadım. Şeytan da çomağını sokamadı. Hikmet, güzel öğüt, cedel de çok güzel. Şu ana kadar tamam. Ama şeytan... Elin çeker mi senden? Hayır. Şeytan ne kupartsa senden çardır. O matatla yaklaşırsan. Ne yapacaktır şeytan bu sefer? Şeytan gelir sen en sonunda der ki bu baban kriterleri uyguladın, hidayete varmadı. O zaman ne yapar? Senin inancını bozar. Eşyan et. de? Ben bütün şeyleri uyguladım. Allah subhanahu teala beni ufak etmedi, babama da hidayet vermedi. Ne yaparsın bu sefer? Acaba ben yanlış yaptım, vasfasaya sokarsın. Yen yani der, babam inattır, zındık oldu. Bak işte böyle, ne yapar? Ki taraftan seni böyle yapamasa böyle yapar. Hepimiz bu hataya düşür müyüz? Düşüyoruz. Ama burada da ilmi olan düşmez. Çünkü ayetin sonunda Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Bakın bu sonunda, yani sonrasında, Allah Teala diyor ki senin görevin bak yanlış anlama senin görevin insanlara hidayet veren, vermek değil. Senin görevin ud'u nedir? Belag ve ma aleyke diyor senin üzerine belagtır. Ama belag da değil ki bu hadir mehalde belag'ın mubin. Mubin nedir? Apaçuhu. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Terektukum ala mehaccetil beyza Sizi apaçuk alana bıraktım. Leyluha kenahariya Yeri e, cezesi gündüz gibidir. Cizli bir şey yoktur. La yazigu ina ill anhu illa halik. Bu yoldan çıkan sapıtmıştır. Yani sapıtan sadece bu yoldan çık. Allah Teala senin bu mubindir. Apaçuk bir davet yapacağız. Ceresi, inneke la kehdi men ahbabdu. Velakinne Allah'a yehdi men yaşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası için yanıyordu. Amcası diğeri, Onu yetiştirmiş davetinde sahkol olmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama iman üzerine gitmedi. Ya, ya amcacığım, bir la ilahe illallah diye gitmeden önce ki onu ile Rabbimin karşısına çıkın demedi. Dedi ben mutalip babalarımın din üzerine ölüyorum. Onun için Resulullah üzüldü. Allah Teala görevini hatırlattı ona. Dedi sen istediğini hidayet veremezsin. Allah istediğine hidayet verir. Sen seni şeytan hedef saptırmasın. İşte bize de hedef saptırdı. Bak kriterleri uyguluyorsun, baban hidayet darmadı. Saptıramaz. Paketi uygulayacağız, örneğe bakacağız. Hatta bizi saptırmaz. Benim ben babama hidayet veremem. Ben size hidayet veremem. Ben kimseye hidayet veremem. Siz de kimseye hidayet veremezsiniz. Siz sadece hidayet vermeye bir vesilesiniz. Nedir o vesile? Sen gelip tebliğ edersin. Cerisi Allah'ın işidir. Allah'ın işine iş katmayın. Ne diyor? Huvâ Allah. Huvâ Allah. Allah'a gidiyor. E'lemûn. Allah iyi bilir. Ha? Neden iyi bilir? Bimentallâ ensebîlî. Kim onun yolundan uzak durmuş? kaybetmiş sırat-ı müstakimi onu iyi bilir. <gülüyor> Hidayete varanları da iyi bilir. Senin görevin babana hidayet vermek değil, amcana değil. Oğraş gece gündüz. Bıkma. Son nefese kadar uğraşacaksın. Elini çekmeyeceksin. Ben babamla ne uğraştım artık yapamıyorum deme. Ara ver, bir degen, taktik değiş, her yolu değiştireceksin. Şeytan ne yapıyor? Resulullah diyor Ayette de geçtiği gibi. Önünüzden gelir, arkadan gelir, üstten gelir, alttan gelir. Her yönden gelir, hatta sizi saptırsın. Biz de aynen tek kullanacağız. Ne yapacağız? Bir tane şeytan adamıysa bu, bu dilden anlamada, o bir dilden, o dilden anlamada, o bir dilden ta umudumuzu kesmeriz. Mekke devrinde Resulullah e'immeti'l-kufur, e'immeti şirk. Abu Cehil'e en sonuna kadar davet yaptı mı? Yaptı. Abu Lehev'i yaptı. Hepsine yaptı. Vazgeçti mi onlardan? Geçmedi. Hepsine davet etti. Ve en son nefese kadar de etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daveti ikra indiğinde en son nefesine kadar daveti bırakmadı. Biz de bırakmayacağız. Var inşallah. Hakiki varis budur. Bırakmaz davet. Yoluna devam. İşte bu da Şeytan bizi aldatmasın. Bizim görevimiz insanlara hidayet vermek değil hidayetin yolunu göstermektir. Diğerse Allah'a kalır. Sırat-ı müstakim budur. Bak bu yol haritasidir. Seçim hakkı sizindir. Allah Teala diyor اِنَّهَ دَيْنَاهُ سَب۪يلًا اِمَّا ve وَاِمَّا kafura. Biz şu yoluna gösterdik onu. Sebil şu yol. Sırat müstakim cennete gidiyor, dalalat yolu cehenneme gidiyor. Birinin başında Resulullah var i̇mam Huda o birisinin başında iblis var İmam-ı Dalala. Biz gösteriyoruz. O, o ona kaldı. Allah talep bile orada karışmıyor. Seçim hakkı vermiş. Onun için seçim, kimsenin mazereti yoktur kıyamet gününde. Sen beni yaratmadan önce levhî mahfuzda dünyayı yaratmadan önce beni cehennemlik yazmışsın deme diye, hakkı var mı? Yoktur. Neden? Çünkü Allah Teala seni yaratmadan önce, sana seçim hakkı verir. Neyi seçeceksin onu bilir, ona göre yaratmış seni. Allah Teala'nın bunda bir zulmü kendisi zulümden münezzehtir ve zulmü de haram, haram kılmış ve bizim için de haram kılmış. Aramızda. Yani Allah Teala bu dünyayı yaratmadan önce kalemi yarattı dedi. Yaz dedi. Ne yazdım ya Rabbi? Dedi olup biteni yaz. Yani ne olacak bitecek? Allah dedi konu ya konu. İşte bu evren kurulur. Bu evrenin içinde adam oğulları gelir. Cinler gelir. Mükelleflik alır. İsrafi süre kadar hepsini yaz. Ondan sonra cennetler cennetliğe cehennemle kadar cehennemle kadar. Hele biz yokuz. Hiç o. Hazreti adam bile yoktu. Yazılmış işte burada kitap derde ders ederiz. Yazılmış. Bu saat kaç ders ederiz? Hepsi yazılmıştır. Ama allah Teala bir azim Rabbimiz var ki bizi yaratmadan önce yaratacaktır. Seçim hakkı verecektir. Neyi de seçeriz? Onu da biliyor. Ona göre bizi yaratıyor. Onun için allah Teala zulmetmez insan. Seçim hakkı var senin. Evet Allah subhanahu teala hiçbirimizi hidayet yolundan saptırmasın. Amin. Resulullah'ın yolundan davette hele hiç saptırmasın. Çünkü davette sapsan atrafına zarar var. Kendi sapsan kendine zarar var. Yani kendi vabalanırsın. Bu sefer davette hem İslam'ın vabalanırsın hem insanların vabalanırsın. Allah bizi sevilen kullarından ve kendi yolunda kullananlardan eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.